Dersimizin bir bölümünde adil yavgıya da tamasını arkadaşlar. Alimdan Suresi'nin 45. ayetinden başlıyoruz. Bu teyre parada şöyle buyuruyoruz. اَفْقَالَتِ ya يَعْمَرْيَهُمْ اِنَّ اللّٰهِ بَشْهِرُ اِلْكَلِمَةٍ مِنْكُونَ Bir gün melekler, Meryem var, Meryem, Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjde İsmuhu'l-Mesih'e Kaysen'l-Masih'e Adı Mesih Meryem oğlu insandır. Vecihen iddunya vel ashura Dünyada da ahirette itibarlı olmak üzere. ويقدم الناس في المهنة وكهل ومن الصالحين. هم بشتى الأشكال. إذ شكلك يا شبابك، إنسانًا في صالح للعالم. قال الله تعالى: إنَّ, إن يَكُونُ لِي ولد. Meryem diye ki, ''Ya Rabbi, bana evlat nereden, bana oğul nereden?'' ''Olem yemses değil be şah.'' bir erkek eli bana dokunmadı.'' ''Gâle kedelik tel telelik illâ yakkukunâ yaşâ.'' Dedi ki, ''Bu böyle, karar verildi.'' Allah tercih ettiğini yaratır. Böyle Allah tercih ettirir. Tercih ettikse yaratır. اِذَا خَدَالَ نُرَنْ فَا اِنَّمَا يَكُمْ لَهُقُنْ Gilişe karar onun için ol der. يَكُمُ oluşur. Şimdi burada tabii çok önemli bir var. İsa Aleyhisselam Allah'tan bir kelime. Değil mi? Anladınız mı demek oldu? Ayeti tekrar okuyayım, cevabını sizden bekliyorum. Evet. Evet. Bir de hafadâ emrân feynnemâ yehûl zâhûkûn. Okûl bir işe karar verdiği zaman onun için ol der. Allah'ın kelimesi ne oluyor burada? Ol emri oluyor. Peki ol emri mesela idâta daemran işe karar verdiği zaman Bizler hep birimizin Yaratılışına karar verdiği zaman da aynı emin gerekiyor. O olmadan hiçbir şey, hiç kimse olmaz. O zaman hepimiz Allah'ın kelimesi değil mi? Hiçbir şey yok tamam mı? Yani şimdi Allah'ın kelimesi demek farklı bir şey demek değil yani. İsa Aleyhisselam'ın farkı falan diyor. Peki ruhun mil ifadesi de var. İsa Allah'tan bir ruh. <gülüyor> Aynı bu bize o. <gülüyor> Ümme sevabu ve nefakatihi mil ruhhi. Sonra onu ana rahminler diğer insanlara işitmeye getirdi ve içerisinde kendi ruhunu da üstledi. Şey, min ruhihi min ruhihi ruhul minh olmuş yani. Aynı kelime Arapça bilmeyen de zaman sesler aynı şey olur. anlatıyor. ruhul minh, min, min ruhihi sadece o min başta sona geliyor anlamda değişen bir şey O zaman bizim her birimizin anlımızın rahminde oluşması için ne gerekiyor? <gülüyor> Allah'ın o emri gerekiyor değil mi? Yani o emri olmadan hiçbir şey olmaz. Peki, insanı diğer canlıların ayıran temel özellik neydi? Ruh. O ruh üstlendiği zaman insanda neler oluşuyordu? İnsan insan yapan üç özellik oluş. Semr, basar ve fuar. Semr, dinleme özellik. Dinleme. Bu hayvanlara yok. Araplar semr kelimesini hayvanlar için kullanmıyorlar. Dinleme. Abi dinleme ne demek? Şimdi şu anda sizleri dinliyorsunuz. Sözlerimi sizinize yerleştiriyorsunuz. Orada bir bilgi oluşuyor, değil mi? Duyma değil yani. Dinleme. Anlam veremediğiniz sesleri de duyabilirsiniz. Ama dinlemezsiniz, değil mi? Onun için duymakla dinleme arasında bir fark var. Vücuda üflendiği zaman, insanın vücudu diğer insanlarla eşit hale gelmiş oluyor. Yani, ana rahminde çocuk Oluşumunu tamamladıktan sonra, tamamlandıktan sonra oluşumu ruh üfleniyor. Oluşumu, oluşumu tamamlanmış olan çocukta kalp olmaz mı? Kulak olmaz mı? Göz olmaz mı? Kulak var tabi, ama kulak duyan bir varlıkken, ruhun üflenmesiyle dinleyen varlığa dönüşüyor. Ya da dinleyen varlık olma, özelliğini de kazanıyor. Yani duyan varlık olmakla beraber. Göz, bakan varlık olmakla birlikte gören varlık olmaya da başlıyor. Yani farkı görebiliyorsunuz, işin arka planını görebiliyorsunuz. Onun için görebildiğiniz için plan yapabiliyorsunuz. Gele, geleceğe doğru bir takım bakışlar yapabiliyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Kalp de <gülüyor> vücuda kan pompalayan varlık olmakla birlikte karar verebilen varlık haline dönüşüyor. Onun için bazı şeyler vardı ki, çok doğru olduğunu çok iyi bilirsiniz ama kabul edemezsiniz değil mi? İşte orada kararı kalp veriyor. Onun için bütün kafirler doğruları bilir, ama kabul etmek hesaplarına gelmez, onun için kafir olurlar. Ondan dolayı cezayı ederler. Ondan dolayı mesela hayvanlarda kalp olmadığı için onların kafirliğinden, müslümanlığından bahsedilmiyor yani. Onlar tek düze. İki ayrı karar organları yok. Karar esasen kalpten çıkıyor. Onun için akılla kalp bir noktada birleşirse yanlış karar ihtimali çok çok azalır. Ne olur akıl bir şey yanlış düşünmüş olabilir, eğer siz doğrulardan yan, yanaysanız vallahi böyle düşünüyorum ama içime hiç yatmıyor dersiniz. Çünkü Allah'ın yarattığı o vücut size o düşüncenin yanlış olduğunu da haber verir. Yani bir şey oluşturamazsınız arada bir. Hatta bir müddet sonra doğrusunu öğrendiği zaten bu benim içime hiç yatmamıştı dersiniz. Ha şimdi oturdu dersiniz değil mi? Dolayısıyla <gülüyor> İsa Aleyhisselam'ın Allah'tan bir kelime ve bir ruh olmasının onu diğer insanlardan farklı olmasını gerektiren hiçbir tarafı yok. Peki bir de İsa aleyhisselam'ın babasız dünyaya gelmesi olayı var. Tamam. Peki o da onu farklılaştırıyor mu? Ortada anasız babasız dünyaya gelmiş Adem Aleyhisselam var değil mi? Ve onun için, Hava valdimiz var. Onun içinde Cenab-ı Hak ne diyor? ''İnne methela ıysa indallâh kemetheli Âdem haleqav min turâbin sümme kâlel kun, feyekûn'' Aynı ifade bak dikkat edin. Yani tekrar edeyim ya, yani Arapça bilmeyen de oradan anlar. Nisa kaç? <gülüyor> Ali İmran Al ha, bir sayfa sonrası evet. İsa diyor, Allah katında Adem gibidir. Onu turaptan, to topraktan yarattı. Peki İsa'nın Meryem'in rahminde oluşması için gereken maddeler nereden geldi? Topraktan gelmedim, aynı işte. O maddeler hep topraktan geliyor. Ondan sonra ne diyor? Sum mekalela hu, Adem için dedi. Ne dedi? Kün, Kün dedi. Bak burada da İsa için diyor. Yağul lahu kün, Kün, aynı. Görüyor musunuz? Kün feyekun, orada da Kün feyekun. Şimdi bu istismar ediliyor, bu tür şeyler. Şeylerde de yani iki türlü dindar vardır biliyorsunuz. Bugün de, dün de, her zaman bu olacak. Şimdi ben biraz bir iki gündür azıcık aklımı başıma getirmeye çalışıyorum. <gülüyor> Kendi kendime vaktim. Ben insanların yoldan çıkmasını hazmedemiyormuşum. Da onun için öyle biraz sert çıkıyormuşum. Sonra vazgeçtim ama bana ne cehenneme gidiyorlarsa gitsinler. Ben mi engel olacağım. Değil mi? Aman giden gitsin. Biz anlatırız, dururuz. ver. Şimdi cehenneme gidenler içerisinde en tehlikeli olanlar hoca kılığında olanlar. Bakın şeyde Musa Aleyhisselam tur Sina'ya çıktığı zaman allah Teala orada yani Musa Aleyhisselam'a dedi ki ''Fema a'celeke'' şeyde Taha Suresi 84 olabilir. İnşallah yanlış değil. 20'ye 84. Öyle mi? 83 mi? Eh, bir rakam hata etmişiz o kadar olur. Evet, şimdi burada diyor ki bak ''Ve ma a'aceleke an ki ya Musa'' Şimdi Musa Aleyhisselam, bak ne olmuş, şimdi olaya bakın. İsrailoğulları uzun bir sefalet dönemi geçirmişler, erkekleri öldürülüyor, kadınları ilerisinde kendi kötü arzularına alet ederler diye sağ bırakılıyor. Nasıl olsa kadınların soyu, onların kocalarının soyu oluyor. İsrailoğullarının kökünü kurutmak niyetleri. Şimdi onların kökü kuruyor biliyorsunuz şeyde o nillerinden geçerken hepsi boğuluyor şeyin, Firavun ve beraberinde olanların. Sonra, Firavun ve hanedanının bütün mal ve mülkü İsrail oğlana kalıyor. Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bu anlatılır. Bütün mal ve mülk İsrail oğlana kalıyor. O güzel makamlar, paralar, hazineler, her şey. Şimdi, Musa Aleyhisselam büyük bir zafer kazanmış. Ümmetini Firavun'un şeyinden kurtarmış, baskısından maddi sıkıntıların tamamı gitmiş. O muhteşem yerler İsrail oğullarına kalmış. Allah-u Teala da kırk günlüğüne turi davet edince koşa koşa gidiyor. Allah-u Teala diyor ki, فَمَا اَعْجَلَكَ وَمَا اَعْجَلَكَ عَنْ ki ya Musa? Kavminde böyle çarşabı seni buraya getiren ne oldu? Gel dedim ama niye öyle koşa koşa geldin, sebep ne? Diyor ki, ''Hum gâle hum ula'i yala etherî'' ''Ya Rabbi, onlar benim yolumdalar.'' ''Hepsi mümin, tam bir zafer, dünyalık tamam, ahiret tamam, her şey tamam yani. Düşman da bitmiş, muhteşem bir şey. ''Ve aciltü ileyke Rabbi'li litarda ''Sana çabucak geldim ki sen razı olasın.'' Şimdi bunların içerisinde de en bilgilisi Samiri. En dindarı Samiri. Bu da ayette var, ayette geçen şey o. En bilgilisi ve en dindarı. Tabi başlarında şey de var, Harun da var. Gâle inna qat fetenna kavmeke min ba'dik. Sen onlardan ayrıldıktan sonra senin kavmini zor bir imtihandan geçirdik diyor. İmtihan bitmiyor, ölene kadar imtihan devam. Onun için hiçbir zaman tamam iş bitti, şöyle bir, azıcık bir uzanayım, yok şöyle şey yok, uzanırken imtihana tabi olursun. Hiç şey yok. Cenab-ı Hak nefes aldırmaz, onun için sürekli uyanık olmamız lazım. Sürekli uyanık olmamız lazım. Hayat bitene kadar imtihan devam eder. Ve Adalallahumuz Samiri, o Samiri var ya, bunlar o saptırdı. Allah Allah. Hepsine inanırım ama Samiriye inanmam. Yani hepsi, hepsi anladım ama Samiri nasıl yapar bu işi? Zaten Samiri'den başkası yapamaz onu. Bak şimdi en iyi bilenlerden oydu dedim, bu ayete gelin, gerçi bizim tefsir ve meallerde bu ayet öyle bir hale getirmişlerdir ki tam hurafelere delil olacak şekle getirmişlerdir ama o, o şeye girmeyeceğim. O ayrıntıya girmeden size ayet okuyacağım. <gülüyor> evet şimdi şey diyor ki Musa aleyhisselam geldiği zaman Samiri'yi hesaba çekiyor diyor ki bu hatbuke ya Samiri? Samir senin derdin ne? Hepsini anladık ama sen derdin ne? Sen burada neyi amaçlıyordun? Neydi? Neydi hevesin? Kale basurt bir malem yap suru dedi ki bak Musa. Bu dinde onların göremedikleri şeyin ben gördüm yani basiret sahibi olarak. Bu dinin her şeyini kavradım. Basiret yani, diğer şeylerin, müminlerin göremediğini ben gördüm. Kavradım bu dini iyi bir şekilde. ''Fe kabattu qabdaten min etedir rasul'' ''Rasul'un izine de sıkı sıkıya sarıldım'' Yani senin yoluna da sıkı sıkıya sarıldım. Sen bunu zaten biliyorsun. İyi bir mümindim. ''Fenebetüla'' <gülüyor> sonra attım. Canım böyle çekti. ''Keda elke sevveletliği nefsi'' ''Canım böyle istedi, var mı?'' diyeceğim. İtiraf ediyor bak. Tıpkı tıpkı iblisin yoldan çıkması gibi. Onun için sırat-ı müstakime, hocalardan başkası oturamaz yani. İbliści hocalardan başkası beceremez. Bunu çok iyi aklınıza koyun. Öyle iblis iblis olmak kolay bir iş değildir. Dini çok iyi bileceksin. İşte bu Samir'i olmasaydı İsrailoğulları sapıtmazdı ki. Bunu en dindarı görüyor, öyle bir şey yapıyor ki, öyle bir kandırıyor ki Harun Aleyhisselam bile etkili olamıyor. Onun için dini kendi arzularını uydurmak isteyenler, yani insanları sömürmek isteyenlerin <gülüyor> kullanabilecekleri en güçlü araç dindir. Hani seks sömürüsü vardır, değil mi? Efendim maddi sömürü vardır. Ondan sonra eğitim sömürüsü vardır din sömürüsü bunların hepsini avucunun içinde alır, avucunda onu bulamazsın bile, o kadar küçük kalır. Çünkü her şeyiyle alır seni. Sen dinini sömüren adam. Peki, doğru dinle insan sömürülebilir mi? Yok. Ancak dini bozacaksın ki sömüresin. Dini bozarken de, Tutup da bir ayetin kelimelerini değiştiremezsin. Bu ayet böyle değil de şöyle diyemezsin. Ne yapacaksın? Anlam değişt anlamını değiştireceksin. İşte İsa Allah'tan bir kelime. Peki Allah'ın sözü. Öyle bir şey söyleyeceksin ki karşı tarafın kafası karışacak. Diyeceksin ki Allah'ın sözü, e Allah ezelidir. <gülüyor> tamam kimsenin itiraz etmeyeceği bir cümle değil mi? Yani Allah'ın haşa doğduğu bir tarih mi var? Yok. Bu söz de ezelidir. Hiçbir şey yokken söz vardı. O zaman Allah'la ne oldu? eşitten Ondan sonra da bunun üzerinde şey yapaş. Allah'tan bir ruh. Ne yap? Allah'ın oğlu diyeceksin ama bu oğul sizin bildiğiniz oğullardan değil. Allah'la beraber o. Öyle sizin bildiğiniz baba oğul değil. İşte ne yapıyorlar? Bakın dikkat ediyor musunuz? Ayetleri doğru anladığınız zaman İsa aleyhisselam'ın bizden bir farkı var mı insan olarak? Olmaması gerekiyor zaten. Şimdi ama ayetleri istismar ettiğiniz zaman da başka şey oluyor. Hep istismar ederler böyle. Ayetlere yanlış anlamlar vererek Allah'ın dinini kullanıp insanları kendilerine köle ve yaparlar. Niye böyle yaparlar? Bütün meseleleri sömürüdür. <gülüyor> Onun için ben size <gülüyor> son zamanlarda İbrahim 3. ayeti sık sık okuyorum. 2. ayetin sonunda ve velul-kafirin min azab o kafirlerin o kafirlerin şiddetli azaptan çekecekleri var. Onlar kim? İşte onlar Samili gibi olanlar. ''Ellezîne yestehibbûne l-hayâte d dünya alel Bunlar dünya hayatını ahirete göre daha çok seviyor. Ahireti inkar etmiyor. İnkar etse zaten kimse arkasına gitmez ki. ''Ve yebgûneha ve yasuddûne an sebeil Allah'ın yolundan'' şey yapıyorlar, çıkıyorlar, çekiliyorlar ama nasıl beybu ne hayvacı orada ivaç peşinde koşarak çekiliyorlar. Yani o yolu öyle bir hale getiriyor ki işte ayet Allah'ın kelimesi kardeşim. Baksana biz ayet aykırı bir şey mi söyledik? kelimenin anlamını öyle bir hale getirdin ki tanrılaştırdın. Ya o kelime Adem'de var, o kelime bende de var. İdaka da emran fe inne ma Öyle diyor zaten burada. İsa'ya özel bir şey demiyor ki bakın burada. 47. ayete bakın. Bakayım mâne demişler? Bir işe hükmedince ona sadece ol der. Bir işe hükmedince sadece ol der. Tamam. Hangi iş olursa olsun değil mi? Yani İsa'ya özel bir şey mi? Değil. Ama siz bunu İsa'ya özel hale getirmek için ayetlerle oynamanız lazım kelimelerle oynamanız lazım. Ruh da aynı şekilde. Bugün Müslümanları, yani bu dini tanınmaz hale getirenler de dinin hocalarıdır. Bunu her derste anlatıyoruz. Tekrar tekrar anlatıyoruz. Tekrar tekrar anlaşılsın diye gayret ediyoruz. Onun için dikkat ederseniz, şimdi doğruları anlatırsanız dokuz köyden kovuyorlar. İsa aleyhisselam şimdi şey Musa aleyhisselam'ın başına gelenler gibi kovacaklar, kovacaklar ama en sonunda Cenab-ı Hak da onları kovacak. Fakat biz imtihan bitti dersek bir defa İsrailoğulları gibi oluruz. En karlı yatırım doğruluktur, dürüstlüktür. Şimdi mesela şey yaparsın. Hile yaparsın bir kere kazanırsın dürüst olursun her zaman kazanırsın kaybetmiş göründüğün zaman da sen kazanırsın ayetleri dikkat ederseniz biz bir ayet okuyup geçmiyoruz değil mi yani ayeti hangi ayetler açıklıyor sonlarla beraber okuyoruz ki Allah'ın açıklamalarını görelim ayeti ayetin metnini okusak da kendimiz açıklasak bunu Allah ne diyordu? kendini Allah yerine koymak diyor değil mi? Biz kendimiz açıklayamayız ayetleri. Allah bu yetki hiç kimseye vermemiş. Ama bizim tefsir alimlerine bakın tamamı kendisi açıklıyor. Onun için acayip şeyler ortaya çıkıyor. Onun için mesela az önce okuduğumu Sa'miri ile ilgili Faqabtu qabda temminet eteri Rasul diyor. Efendim diyor o elçinin Atının ayak izinden bir avuç toprak aldım diyor. Elçi kimmiş? Şey Musa Aleyhisselam'a vahiy getiren Cebrail'miş. E Cebrail ne zaman ata binmeye başladı? Cebrail'in atı yere basıyor mu? Ne demek yani? Ya bu ne biçim bir şey mantıktır? <gülüyor> Ama ayeti sen açıklamaya kalkarsan, ayetleri birleştirmezsen anlayamazsın. Bu defa at atabildiğin kadar. At hiç serbest. Onun için siz kendi arzunuza uydurmak, uydurmak isterseniz, alırsınız bir ayeti, bir başka yere monte edersiniz. Tamam Yani şimdi düşünün ki, şu ceketin kolunu aldı, ceketin arkasına monte etti bir adam. Ceketin kolunu benim ceketimin arkasına dikse birisi, ben gittiğim zaman herkes gülmez mi bana? Onun için sen Allah nereye konmasını istiyorsa öyle yapacağız. Evet. Şimdi bir de bu ayette bir şey var. Kün fe yekun. Bak mesela ver, verilen anlama bakın. Ol der o da olu verir. Bu yanlış. Olu verir değil. Yekunu fiili muzariidir. Gelecek zamanla ilgili olarak Vazı edilmiştir ama şimdiki karinelerle şimdiki zaman içinde olabilir. Oluşur. Önü açık. Kanun neyse o zaman oluşur. Yani ana rahminde kün dediği an hemen İsa oldu mu? E onu verir ne demek? Oluşur. Oluşur diyeceksin. Ve yuallimuhu'l kitabe vel hikmete ve tevrâte vel incil ona kitabı in, e, hikmeti Tevrat ve İncil'i öğretecek. Ve resulen ila bani İsrail İsrailoğullarını elçi olarak gönderecek. Biz bu ve rasulen de kalalım. Bundan sonrasını devam edersek eksik konuşmuş oluruz. Yeteri kadar konuşmuş olmayız. Yahya'nın da hazırlığı vardı. Mondi haftaya dinler.